Öğrendikçe kitaplardan ya da başka insanlardan ve gördük ki e, bir şekilde e, bunlar bir takım kitaplar üzerinden yayılmış ve bu literatür e, 70'lerde e, yazılmaya başlanan bir literatür bir şekilde Türkçe'ye hiç geçmemiş. E, ve bu kitapların bir şekilde Türkçe'ye çevrilmesi gerektiğini fark ettik ve e, bir yayın listesi oluşturmaya başladık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 e, Teifleri alındı e, çeviriler yapıldı e, kitapların oluşması için bir iki, iki iki senelik bir süreç geçti. Şimdi ben elimde e, bir kitap tutuyorum aslında e, adı ekoloji cep rehberi hı hı. E, ve e, hani çok güzel bir kitap yani içini biraz karıştırdım <gülüyor> demin biraz bahsedebilir misin bu kitapla ilgili.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 Evet zaten içinde baktığında en çok sevindirici olan oydu yani sözlük dediğince hani bir kelime için bir cümle değil Aha. bayağı açıklanmış şekilde evet. bütün o temel kavramlar işte hava karbon evet. kentsel ekoloji mesela ekoloji deyip geçiyoruz evet. her şey organik şu anda biz buğday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 hem oksijen üreten bir canlıdan üretildiği için yani açtın üretildiği için hem de basılabilir bir ham madde dönüşme süreci içinde çok fazla kimyasal harcandığı için oldukça aslında şey dikkat edilmesi gereken bir ham madde aslında çok futursuzca kullanılıyor çok fazla kullanıyoruz ve geri dönüşüme atmıyoruz ve çok fazla kağıt boşa gidiyor biz bunları hani bilen ve aynı zamanda hani bunların olmaması için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 ...hassasiyetiniz varsa böyle bir iki seçeneğiniz var aslında. İkisi de hani çevreci iki seçenek. Ee, sürdürülebilir bir kaynak şu demek orman kaynağı. Bir e, kağıt üreten bir firma e, bir ormanı e, yok etmeyecek şekilde... E, ...kestiği ağacın yerine yenisini ekleyerek... ...hatta daha fazlasını başka yerlerde dikerek kullandığı zaman... ...bu sürdürülebilir bir kaynak oluyor. Ve üretim sürecinin de çevre olan etkisini e, bir şekilde...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 told me i'm the one then you said i spoiled your phone you were... If you think that I don't know, on the stage you're the show. Small talk, be my baby. Small talk, be my baby. Small talk, be my baby. Small She's the one that makes me cry. Tohumdan Hasat'a ekolojik yaşam programına devam ediyoruz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden Sinek 8 yayın eviyle konuşuyorduk. Yayın yönetmeni İrem Çağıl ve çevirmen Egemen Özkan'la. Şimdi bu yeni çıkacak kitap permakültürle ilgili biraz bahsedebilir misiniz bu kim yazarı kim ve neden alsınlar gibi? <gülüyor>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 O yüzden tek başıma da çevirmedim kitabı aslında. Çok yardım edenler ve düzeltenler oldu. Ama sonuçta şey, bizim içimize sindi çeviri. Yani benim de içmesinde, Bütün yayında emeği geçen herkesin de içine sindi. Şey iyiydi yani. O süreç öğretici oldu bizim için. Peki böyle hani permakültür sonuçta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 bilgilenecek mi permakültür yapabilecek mi bu tarım gibi bir şeyse evlerinde yapabiliyorlar mı yoksa daha felsefi bir kitap mı? Aslında permakültür çok e, pratik bir kitap e, işin felsefesinde çok e, girmeyen bir kitap çok ara ara bahsediyor gerçek bilimciliksin ama gerçekten e, pratiğe yönelik ve e, amacı şu insan e, yerleşimlerinin e, bu yerleşimlerinin bulunduğu yeri tüketmeden. ...sürdürülebilir bir şekilde... ...nasıl tasarlanabileceği hakkında... ...yazılmış bir kitap. Çok basitçe mesela anlatmam gerekirse... ...siz çoğunlukla... ...bir arazide yani... toprağın, ...toprak ve bitkilerin... ...olduğu yerler için... ...daha çok çözümler üretiyor. Kentler içinde permakültür... ...uygulamaları var ama... ...mesela siz bir dönümlük... ...bir araziniz var, burada bir eviniz var... ...ve bu... ...arazi içinde...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 Faydalı olacak. Karşılıklı bir etkileşim kurmak aslında. Araziyi oluşturan, bütün tasarımı oluşturan unsurlar arasında bir karşılıklı etkileşim kurmak. Mesela diyor ki kitapta tavuk kümesinizi öyle bir yere kurun ki çok fazla çaba harcamadan hem işte tavuktan elde edeceğiniz işte tüydü yumurtaydı vesaireydi onları siz elde edin. Ayrıca işte gübrelerini tavukların gübrelerini kolayca toplayabilin. Aynı zamanda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 <gülüyor> ekolojik bir tasarım ekolojik. Değil biraz e, hani doğanın zekasıyla insanın zekası yani ayırmak gerekirse eğer birleştirmek gibi yani evet. doğa evet, mühendisliği aynen, gibi öyle. çünkü genelde hani doğal şeyler hepsi sanki ya da doğa deyince böyle e, herkesin aklına hani e, ne derler işte domuzların yaban domuzların koşturduğu yer falan hani bir yabani bir, ya. bir yer diye Hı -hı. düşünüyorum ama aslında e, insan da doğanın tam parçası, içinde. Tam tam içinde. Ve onu artık zekasını kullanarak doğayla iç içe yaşamayı öğreniyor. Hmm. Yani hani doğada yaşıyorum diye illa da ilkel olmanız gerekmiyor. Evet. O yüzden çok saygı duyuyorum permakültür hmm. bilimine. Bilim evet. artık diyebiliriz evet. değil mi? E, yani... Tasarım bilimi olarak geçiyor. Ne Tasarım bilimi Tasarım olarak bilimi. yani permakültür kursları verenler bu konunun uzmanı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 Slow Food devrimi üçüncü kitap olacağı benziyor. Onların da yine çevirisi her şey bitti. Sadece sıraya girmeyi bekliyorlar. Ekoköyler diye bir kitap var. Çok enteresan. Gen Avrupa'nın yani Ekoköyler Ağı'nın başkanı olan Jonathan Dawson'ı yazdığı bir kitap. Ve dünya üzerindeki sürdürülebilir yerleşkeleri izledi incelediği bir kitap aslında hani Portekiz, Brezilya, Sibirya, Kanada gibi çok hani birbirinden farklı coğrafyalarda insanlar nasıl e, topluluklar halinde birbirlerine destek olarak nasıl sürdürebilir hayatlar yaşıyorlar bunun üzerine bir kitap ya da yaşayamıyorlar ya yani da yaşayamıyorlar. neden başarılı olamadıklarını da uzun uzun anlatıyor ki o kısmı da çok enteresan yani bir bir sürü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 Ve kendi yazdığı Petrol Değil Toprak. Üç tane Vandana Şiva kitabı arka arkaya çıkacak. O zaman bunları bu sene içinde görebilecek evet, miyiz? Evet, evet. Hazirana kadar bunların hepsini çıkarmaya Hazirana kadar. Evet. Çok güzel. Size o zaman bir daha konuk ederiz. <gülüyor> Bunlar böyle sıralanınca, <gülüyor> listelenince yeniden hatırlatırız dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Biz Geldiğiniz teşekkür ederiz, için buraya ederiz. Sinek 8 Yayın Evi'nden yayın yönetmeni İrem Çağıl ve çevirmen Egemen Özkan'la konuştuk. Sinek8.com'dan da zaten bütün detaylarımız Detaylara bakabilirsiniz. Ben kısaca ekolojik pazarlarımızı hatırlatmak istiyorum. Bugün Bakırköy'de yarın yani cumartesi Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde pazar günde Kartal'da ekolojik yüzde yüz ekolojik halk pazarlarımız sizi beklemekte. Sizleri de bekliyoruz ayrıca. Hep geliyoruz <gülüyor> Hep zaten. Hep geliyorsunuz zaten tamam. O zaman gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.